Şimdi bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah başladı mübarek İmam Gazali Hazretleri Şafii مبارك Şafii غزال olduğu için itikatta hangi mezhep oluyor? Eş'ari الاتقاط تهانى مذهب اليوار، إش عارى، اسقاط الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة Ebu'l-Hasen Eş'ari denilen zat yani radıyallahu teâlâ an Bütün mezhepleri bilir. Mu'tezile ile çok sıkı fıkı oldu. Hepsinin batıllıklarını bildi. Sonradan hak üzere Efendim bu ayet ve hadislerden mezhebini, itikattaki mezhebini tesis etti. Maturi dilen Bazı ufak tefek noktalarda farklar çıkarsa da bu farklar ihtilaf sebebi olmazlar. İkisi de ehli sünnettir. Dört fıkıh mezhebi de bu iki itikad mezebinin altındadır. Ebu'l-Hasan eş Hazretleri radıyallahu teâlâ 20 sene yatsının abdesiyle namaz kılmış. Sabah namazı kılmış. Yatsının abdesiyle 20 sene. İmam-ı Azam 40 sene rivayet edilir. Ebu'l-Hasan eş ondan bayağı 150 sene kadar sonradır. Çünkü o eski dönemlerdeki ibadet kuvveti tabii sonralarda olmaz. Azal zamanla azalır hep.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 Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun Eş, Ebu Lasen Eş'ari kimmiş? Ya, bu adamlara Allah bu dinin ilimlerini ilham ettiyse, öğrettiyse وَتَّقُوا ve وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Haramlardan sakının, Allah'tan sakının ki Allah size öğretsin diyor. مَنْ عَمِلَ bir عَلِمَ وَا رَسَلُ ilme عِلْمَ مَعَلَمُ يَعْلِمُ Bildiğiyle amel ederse bir kul Allah bilmediklerine onu varis eder. Babadan kalmış gibi ilham eder diyor. Ama amelle oluyor.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 Hayr el kurun karni tüm meledinelum tüm meledinelum dünya kuruldu kurulalı asırların en hayırlısı benim yaşadığım asır ya yani o 100 seneye tekabül hasret saadet zaten 100 sene içinde de sahabeden kimse kalmadı ondan sonra en hayırlısı onları takip edenler sahabe görenlerin asrı tüm meled-tabi'in tüm meledinelum sonra onları veli denler takip edenler o da teba'i tabi'in sahabeyi görenleri görenler, hadis-i şerifte de ne burası? Tuba'li men ra'ani vel men ra'a men ra'ani vel men ra'a men ra'a men ra'ani Beni görene müjdeler olsun, sahabe Göreni görene müjdeler olsun, tabi'in Göreni görene müjdeler olsun, etba'i tabi'in Şimdi zaten en hayırlı üç asırın bitimine yakın kimi çıkarıyor? Ebu'l-Haseneş'ari'yi çıkarıyor İmam Ebu Mansur'un Maturidi'yi çıkarıyor Çünkü neden? Artık ümmet yorulmuş fitneler başlamış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 Ve İmam Ebu Mansur-u döneminde e, ulema, bütün ulema, onun ilimleri, onun idrakleri, onun ayet hadisteki anlayışları İmam-ı Azam'ın mezhebi üzere, bu Hanife İmam-ı Ebu Muhammed'in eserleriyle onlarından okuyanlardan okumak suretiyle öyle bir işi e, düzene sokmuş ki, çünkü ondan evvel herkes âlim, şu budur e, ama cehalet diz boyu başlayınca ne yapması lazım? Tertip etmesi lazım, düzene sokması lazım, kitap yazması lazım, tasnif etmesi lazım. Millete bir şey bırakacak. Çünkü herkes artık eskisi gibi ilim sahibi olamayacağı anlaşılıyor. O noktada çıkmış. Hidayet İmamı o da mavara Nehir'de, ya, Özbekistan, e, Türkmenistan, Türkistan, o bölgelerde. Matürit, Semerkand'e yakın. Şu anda Semerkand, Özbekistan'ın içinde. Matürit'te oraya yakın bir kasabanladı. Kabri şerifini birkaç kere ziyaret ettik. Efendi Hazretleri'yle de etmek nasip oldu.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 O zaman biz elhamdülillah derken ne demiş oluyoruz? Ya Rabbi biz hamdinden aciziz. Senin yaptığın hamd yine sana mahsustur. Güzel mi? Evet. Zaten bir hadis-i şerif bu manayı teyit ediyor. Aklıma geldi. Burada yazmıyor. La usi sena'en aleyken tekema asneyte nefsik. Vitirden sonra okunan duada. Ya Rabbi de secdelerde yapılan berat-ı gecesi. Her secdede sünnettir. Teheccüdde vs. her secdede sünnet. Euzü bi rıdâke min sekatike Euzü bi muafâtike min hukûbetike Euzü bi kevünke Sığınmaları yaptıktan sonra ne diyor? Sana övgüleri sayıp bitiremem. Hamdü senaları sayıp bitiremem. En teke mâ asne-i Sen kendini övdüğün gibisin. Ben hepsini bilemem, sen kendini övdüğün gibisin. Yani ne demek? Senin kendini övmen sana yakışır, o sana ulaşır demek. Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem'in hamdlerinde geçiyor?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 bildiğim ve bilmediğim ne kadar hamd varsa hepsiyle sana hamd ederim diyor. Ee, şeyde de yine bu geçiyor. Yani İbn Abdüke İbn Abdike İbn Ahmet'e ki fi qabdatike nasibedike Allah. Allah'ım, sen yalvarıyorum bütün isimün ve leke sen meyte bi nefsek. Sana zatına isim taktığın her isimle dua ediyorum. Evanzel tüv kitabik ya da kitabında indirdiklerin Öğrettin bir adem ya da bana bildirmemişsin Musa Aleyhisselam'a bildirmişsin Hızır Aleyhisselam'a bildirmişsin kime bildirdiysen onlarla da senden istiyorum evistefar da bir fiil-i gayb ya da gayb ilminde sadece sen biliyorsun kimseye bildirmemişsin demek ki Allah Teala'nın öyle isimleri var hiçbir peygamber de bilmiyor öyle hampleri var hiçbir peygamber de bilmiyor onun için Allah'a ancak zatı tanıyor Hakkı ile zatını, zatı biliyor. Zatına, zatı efendim hamd ediyor. Öyle mi? O zaman elhamdülillah da bu Ebu'l-Habbas Mürsi, ebul Hasan Şahzel'in halifesi, evliyanın reisi, sonra lukat alimlerinden İbn-i Nehas diye biri var ki yani, elif lamları falan işte onların kitaplarını yazmış. Ona da diyor ki, ben böyle bir mana düşünüyorum ama başkası da olmaz ha diyor. O şekilde de söylüyor, kabul ediyor. Söylüyor. O da diyor ki,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 Mesela her sohbetin başında ne okuyoruz? Elhamdülillahi lezi hedaena Bizi bu imana, itikada hidayet eden Allah'a hamdolsun. Burada ne görür devreye? Bizi buna hidayet etti. Bizi hidayet etmesi nimet mi? En büyük nimet mi? Ondan dolayı Allah Teala hamdi hak etti mi? Etti. Kurban oldum her taraftan etti de. Burada özel bir hamd yapıyoruz. Mesela yemek yiyoruz. Yemekten sonraki yemek duası ne diyoruz? Elhamdülillahi اَطْعَمَنِيُواْ سَقَانِيُواْ اَشْمَعَنِيُواْ اَرْوَانِيُواْ اَاَوَانِيُواْ اَاوَانِيُواْ Beni yedirdi, içirdi, doyurdu, suya kandırdı, üst baş giydirdi, ev bark sahibi etti falan filan. İşte bu nimetlerinden dolayı hamd olun. Bir de Allah'a hamd olunan ikinci kısmı var, o da nedir? Kendi zatındaki faziletler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Dersin başında o ayetle başladım. اَلْحَمْدُ لِلَّا اَلِلِيْا وَكُولْ حَب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 Efendim, Musa Aleyhisselam buzağı'yı ne yaptı, attı. O ayet-i kerimede Taha Suresi'nde öyle buyuruyor, Samiri'ye hitap ederek. وَنْظُرْ اِلٰهِ كَلَّذ۪ي ظَلْتِ عَلَيْهِ عَاكِفَةً Allah'tan aklıma geldi ha. Şey diyor, buzağı için. Ey Samiri diyor,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 O buzağa ne diyor? Senin ilahın diyor. Ha burada senin Allah'ın denir maşa, denmez. Ama ilahta mabudun bir haktır, bir gayrı haktır değil. Ama sen buna taptınsa bunu ilah yaptın. Haa, ilahına bak diyor. Şimdi ne yapacağım onu diyor? Şimdi onu yakacağım diyor. Sonra da küllerini denize savuracağım diyor. Ondan sonra اِنَّمَا اِلٰهَكُمُ اللّٰهُ لَّذ۪ي لَا اِلٰهِ اللّٰهُ وَسِعَى كُلَّ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 İslam e, bu e, tabirlerde zaten Allah lafzını onlar da ne kullanırlardı? Sadece ibadeti hak eden Allah olarak kullanır. Müşrikler de Allah diyorlar mıydı? He? Allah biliyorlar mıydı? Feleks ellem en khalaqa's vel ard sen onlara sorsan ki gökleri yerleri kim yarattı? Leykulun Allah. Celle celaluhu.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 Ama peygamberlerin hürmetine istiyorum, velilerin hürmetine istiyorum dersen hakiki muvahit olursun. Neden? Çünkü allah Teala hep tegüyle il bana vesile arayın diye emir verdi kendisi. Bu vesilenin de enbiya ulema olduğunu bildirdi. Hadis-i Şerif'te de delilde şefaati üç zümre olacak. Yeşf-u'um el-kıyamet selâsûn el-enbiya sümmel ulema Başta nebiler, sonra alimler, sonra şehitler. Alimleri şehitlerden önce zikretti.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 Manzılış şıh عنده إلا بإذني إذني له شفاعة var diyor. Ha bu farkını anladın mı şimdi? Öbürü Allah bir delil indirmeden manzel Allahü beamin sultan. Putlar hakkında geçen bütün ayetlerde bu tabir geçer. İniye illâ asmâun şemem tuwân entum âbâkum manzel Allahü beamin sultan. Bunlara lat dediniz, menat dediniz, uzzat dediniz. Bunlar isimdir, müsemması bile yok. Sorsan konuşamıyor, cevap da veremiyor.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 Kaç kilometre? 3000 kilometrede şu kadar bir fark, bir parmak, iki parmak ne yapar? O Yemen'e gider. Öyle mi? Ha. Sana diyor tam bu cihetin öncesi. Kabe'de olduğu zaman ne diyor? O duvarın e, dört tarafı da ne? Kıble. Bu taraf böyle duruyor, e, karşı taraf da onun yüzüne duruyor. Mevla diyor ki buraya dönecesin. Bunun her tarafını kı kıble yapmışım. Ne diyeceksin?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 مَا ve وَاَجُنْ سُلِّيهَ سُلِّيَيْلَيْه Bir yüze karşı namaz kılınıyorsa o yüz ebedi iflah etmez buyuruyor. Sana diyor ki durma orada. Madem Aleyhisselam olsa melekleri diyor ki ona dönün sen dur orada. Ne buyuruluyorsa o? Allah delil indirdiyse o delille hareket edersin. Delilsiz hiçbir şeyde gava demezsin. Kur'an sünnet vahye dayalıdır.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 nasip etmemişim. Esma-ı İlahiye'de yine bütün isimler tekalluka müsaittir ancak lafza celal celâl tekalluka müsaittir. Yani hem müsaittir? tealluka müsaittir. Tekalluk ne? tealluk ne? tekalluk ahlaklanma tekalleku bi ahlakıyla Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. tealluk alaka kurmalı. Mesela Esma-ı Hüsna'da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 Yani manası ne? Allah'ın manası ne? Tek kelime manası ne? Ya tercüme yapılır mı Allah kelimesi? Ama tek kelimeyle diyecek olsam yine iki kelimeden aşağı kurtarmayacak ama Ma'budun bi hak İbadet olunmayı hak eden tek zat Allah Başka da yok Bu isimde başka hiç kimsede yok Burada kimsenin ala alaka kurabiliriz Lafz-i Celal Ne demek alaka kurmak?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 İsmi şerifi, senin ne alakam var ibadet olunmakla? Bu, bu da bir farkı var. Bir de tabi acayip ismi şeriftir. Yani kaç tane ismi şerif çıkıyor içinden, hepsi de Mevla gidiyorsa Allah! E sen şimdi Er-Rahman, eliflama atsan mesela insana da isim verilebiliyor mu? Yani Er-Rahman Allah'tan başkasına verilemiyor ama Rahman olarak verilebiliyor. Kartal'da Rahmanlar var mesela.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 Daha iyi olur. Öyle mi? E bunlar bu şekilde mülazat edilebilir. Ama Allah şimdi, Elif'le mi kaldırıyorsun, bir şey kaldırıyorsun, bakıyorsun birine de isim verilmiş. Ama Lafzayı Celal'deki durum, Allah Celle Celal. Efendim, Elif'i kaldırıyorsun, Lillah. Lillahi mahfisse mahvati O da Allah'a mahsus. Birinci laf'ı kaldırıyorsun, lehu mahfisse mahvati ve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 Azam nedir? Gelmiş adam kilometrelerce yoldan o zamanlar nerede aylarca gidiyorlardı, geliyorlardı. Evliyanın Reisi Sultan arifin Beyazıt Reis duymuş adam. Geldi defendarız, o oh, Dedi ki ben çok uzaktan geldim. Çok yoruldum ettim. Sırf sana gel. Allah'ın ismi azamını bana öğretir misin dedi. Öğretirim dedi. Allah Allah hiç de dedi ısrar etme, şey etmedi ya. Halbuki gizli sır ya. Dedi ki hangisidir? Allah dedi Celal.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 sen Rabbin azametini e, şuur ile okursan kulluğun zilletini, acziyetini, alçaklığını, Allah'ımızın karşıdaki mezelletini efendim, tadabilirsen işte o zaman Allah ismi şerifi ismi azam olarak sana yeter ki ne dua dersen kabul eder, ne istersen ihsan eder Celle şanü ve celle ama insanlar kendi nefsani hazlarını ve isteklerini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 isteklerine ulaşmak istiyorlarsa davetime icabet etsinler bana gerçekten iman etsinler ki benden başkası veremez benden gayrı duaları kabul edemez celle celalühu bütün hamleler Allah'a mahsustur buyuruyor tabii da, bu hamur çok su kaldıralım ama ben geçiyorum bu, molla öyle diyor zaten şehirde göl velede döndüreceksin diyor beş sene sürecek diyor daha haklı yani geçen haftada gelmedi herhalde he tamam ey maşallah sana Madem bu hafta geldim, ben de dersten biraz ilerliyorum. el değil müid El-mübdî'i mübdîül halk. Yani şimdi İmam Kazani Hazretleri bir yarım sayfa mukaddime girizgah yapıyor kitaba girmeden. Fakat o kitaba girmeden yaptığı yarım sayfalık izahı anlattığımız zaman Allah'ı tanıyacaksınız Celle'de. <gülüyor> Daha kitaba girmeden Mevla'yı tanıtacak. Böyle zatlar bunlar.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 Hele bu Allah gökte diyenler. Allah akıl fikir ihsan eylesin. Ne akıl fukarası bunlar. Gökler yoğuken Allah neredeydi? Haşa ve kellâ. Bu ne akıl fukarası insanlar var. Bu kadar akıl fukarası olmak için de Mekke Medine Üniversitesi'ni mi bitirmek lazım? Kardeşim. can Allah. Ve lemmekum a'u şey. bu. Bunlar da hadiste kabul ederler yani. Hadisi kabul ettikleri için biraz daha rahat konuşuyoruz. Hadisi kabul etmeyenden de. Hiçbir şey konuşulmaz. O artık dinsizdir. Hadisi kabul etmeyen mürtette, dinsiz. Onunla işimiz yok. Genel hadislerin bir hadis için özel bir hadisten bahsetmiyorum. Hadisin mütevatirini, şusun Hadis sünneti kabul etmiyorsa, hadis kabul etmiyorsa buna Müslüman denmiyor zaten. O genel bir şey. Çünkü adam Resulullah sallallahu aleyhi ve hiçbir buyurduğuna inanmıyorum demiş oluyor burada böyle bir şey olur mu? Kur'an'dan başka okuduğu delil değil diyor. He bu zaten dinsizdir bunu konuşmanın bir gereği yok. Ama ben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 Arşın var mı? E nasıl olacak Allah mekanda bu sefer? Bunlar sonradan yaratılmış, Mevla neredeydi? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tetler ya Rasulullah, şimdi arş var, kürsü var, semavat var, arazim var, gökler, yerler, alemler, felekler, melekler. Şimdiki durum nasıl? Ne buyurdu? El-an kemâkân, şimdi de ezelde olduğu gibidir. Yani ne demek? Bu kadar alemleri yarattı da Allah Teala'nın onlar haşa sağına mı düştü?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 Orada yerde de o zaman, sen niye göğe diyorsun? O zaman öbür öbürü atı okuyorum. وَفِسْسَمَائِ <gülüyor> رِزْكُكُمْ Rızkınız da gökte. وَمَا <gülüyor> تُعَدُونَ Size vaad edilen azaplar ve tehditler de gökte. Onun için diyor ki, tehditleri gökte olan Allah yere batıracak size. Orada ben gökteyim der mi ya? Öte tarafta kürsüm gökleri yerleri kaplamış buyururken, bu tarafta leysek seke misli şey, Allah'ın misli yok buyururken, e melekler nerede? Melekler nerede acaba? Melekler de gökte. O zaman Allah'ın komşusu aşağı. Nasıl oluyor melekler gökte? Sidratül münteha göğün üstünde. Efendimiz aslâhım oraya çıktı. Nasıl oluyor şimdi? Nereye çıktı Efendimiz? Ya akıllı mısınız? Nesiniz? Biraz gidin bir... Aykününüzü maykününüzü ya. <gülüyor> ya Sidretü'l Muntaha Efendimiz çıkıyor. Miraç hadisinde Buhari, Müslim hepimiz kabul ediyoruz. Allah gökte kalıyor. Aşağı efendimiz daha yukarı çıktı aşağı. Bu ne kafa sözlüktu? Nereden çıktı bu iş ya? Şimdi bu adam bu kadar dinleyen var. Bu kadar da soru soran var. Şimdi büyük tehlike. Neden tehlike? Allah göktedir diye direkt de demiyor. 1400 senedir bu mesele çözülememiş. Bir defa sulandırdı.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 Tek inanç var. O da Allah mekandan münezzeh. Sen bu inancın karşısına bir inanç daha koyuyor. Anlamıyor musun ya? Anlamıyor musun ya? Ondan sonra cübbeli hocam nefis yapıyor. Vallahi nefis için konuşuyorsam ya. Nefis yapmıyorum ben. ellerine ayağına öperim gideyim. Ehli sünnet olsunlar ya. Benim bir derdim yok kimseyle kardeşim. Bu gök işi çok fena bir şey. Haşa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 Benim bir cariyem var diyor, Müslüman köle azat etmem gerekli. Fıkıh, fıkıh meselesi, hani bazı suçların cezasında, karşılığında. Ben diyor, bu Müslüman mı, değil mi diyor, anlayamadım diyor. Hani Müslümansa o cezayı ödemek için onu azat edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor, sen. ne Allah diyor, Allah nerede diyor, cariyeye diye. Bu Ad-i Şerif'in de senedinde bayağı mekal var, işte mesele değil. Çünkü itikatta çok sıhhat aranır, itikatta. Diyor ne? Cariye de böyle yapıyor.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 Yani ne demek istiyor kadın? Ko konuşamıyor. Demek istiyor ki benim taptığım hani bu şimdiki e, Arap toplumundaki cahiliyet dönemi e, milletin taptıklarından değil. Biz dua yaparken nereye elimizi kaldırıyoruz? Allah gökte demek? E, hazinelerim orada diyorsun ya Rabbi. Hazinelerini göstereyim. Hazinelerinden ver. Elini kaldırıyorsun. Gavur mu olduk şimdi? Elimizi kaldırıyoruz. O da böyle yapıyor. E kelime-i de böyle yapmak var. Efendim Sosyalım duada da böyle yapardın. Bu gökte anlamında değil. Kudretinin eserleri semada. Sidret münteha semada, kürsüsü semada, arş semada. Bu şahadeti böyle kaldırmak Allah gökte demek değil. haşa. Dilsiz olduğundan nasıl anlatacak kime taptığını? Nasıl anlatacak? Biz bile bir şey oluyor, bir şey istiyoruz. Ne yapıyoruz? Konuşamadığımız zaman hareketle bile olsa böyle yapıyoruz. Dua edelim arkadaşlar. Demek değil mi bu?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 Mekândan münezeb olduğu, mislinin olmadığı hadislerde var iken sen kalkıyorlar. Bu hadis varmış da, Cariye Allah gökte demiş. Efendim sana Allah gökte demedi ki aşa. Sen nerede ilah dolu? Sen hangisine tapıyorsun diyor. O da diyor gökte. Ne demek gökte? Yani yerdeki putlar cinsinden şeylere tapmıyorum. Benim taptığım dua mahalli, duanın kıblesi. Bunu gösteriyor.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 pek mücadeleye girme gücünüz olmaması gerekiyor. Ama hakikaten ben dünyanın gavuru gelse bozulmam. Bak dünyanın gavuru bozamaz da bir ilahiyatçı bozara. Bütün Yahudi haham papaz toplarsa bozamaz. Bir ilahiyatçı bozabilir. Mehmet Okyan kimleri bozmadı? Çok da geldi tabii. Ya Azkı, zaten seni boşluğa bıraktığı zaman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 Ve alâ aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sellem. Mesele bu. Ya işte ben ne diyorum, kim bu batılı eline güç veriyor Niyeymiş? Trabzonluymuş, hemşeriymiş. Var mı hemşericilik? Var. Nerede var? Zulme karşı, efendim, mazlumun yanında olmak var. Ama sen, zulme destek vermek. Zulüm nedir? Şimdi şirkele En büyük zulüm şirk. E sen ayetleri inkâr ediyor. Allah mucizeleri inkâr ediyor. Bütün milleti dinden çıkaran konuşmalar yapıyor can. buna nasıl destek oluyorsun Trabzonluymuş diye Bana ne? Babamın oğlu olsa bana ne? İşte, işte buna asabiyet denir, buna ırkçılık denir veya buna ne denirse denir, bilmiyorum arkasında ne var Ama ne sponsor oluyorsun buna? Ehli sünnet Müslüman mı bulamadın memlekette? Git onlara sponsor ol bu kadar Hoca efendiler var, kıymetli hoca efendiler var Programa sponsor oluyorsun ol Konuşanlar çıkar inşallah Hani ben yetişemem benim ki, gücüm yok şimdi şey. ben kendime iş aramıyorum da yerde aramıyorum da ama var yani bir Müslüman ararsanız Müslüman insanlar var. Efendiler de bunu derdi ya. Biz de o zaman anlamazdık, şaşırırdık. Fetva soracağız falan. Benim Müslüman hocaya sor derdi. Ya biz de anlamadı, eskiden derdi ki oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Müslüman doktora görün. Doktorlarda çok mason oluyordu falan. Müslüman doktora görün. biz de i̇şte diyorduk Allah Allah efendi böleniyor diye dedik. Müslüman hocaya sor.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 Kanunu sıfatı nasıl kader yok diyecek bir hoca çıkacak kader yok diyecek <gülüyor> aman ya Rab sen ne diyorsun ya sen ne diyorsun la hamle ola ne belaya kaldık görüyor musun bu da bir görüş diyor adamı dinle diyorlar ya şimdi ne itikatsızlar eline kaldık ya yani ilahiyat camia böyle inşallah Allah yönetimlerine de hayırlı insanlar efendim nasbeder tayin eder de. Orayı da eder. İşte İhsan Hoca biraz faaliyet yapıldı, İmam Hatip talebesine, şuna buna, ilahiyat talebesine biraz. Bak adamı hemen başladılar baltalama içeriden dışarıdan zaten Samsun CHP ayağa kalkmıştı. Ondan sonra şu laftan, bu laftan adam cazı işte. Mesele bu çünkü bir doğru iş yapayım dersen hepsi birden senin üzerine çıllanmaya çalışıyor. Ama galip gelemezler. Çünkü batıl üzeredirler. Batıl üzere olanlar asla muvaffak olamaz.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 İsmi şerifi, sıfatı şerifesi tecelli edecek, zuhur edecek. El-mûîd, iâde eden. Onun için Kur'an-ı Kerim'de اِنَّهُ هُوَ يُبْدِهُ وَيُعِيدُ Ancak Allah'tır. Baştan, hiç yoktan yaratan, sonra tekrar yok eden, sonra tekrar iâde eden. Ne buyuruyor? وَوَلَّذِي يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ O Allah yaratmayı başlatıyor,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 Ya sen diyeceksin ki ben mantardım, yerden bittim. Mantar da olsan yerden de bitsen yine sana hesabını sorarlar bunun toprağı nereden, suyu nereden, he? Ben huda'yı bittim. Kendi kendime bittim mi? Kendi kendine bittin de gökler arasında havada bitmedin. Yine senin oluştuğun yer var, mekan var. Su, hava, toprak, ateş formülleri devreye giriyor. Ana sırarba. Bunlar kim yarattı derler? Mantar da olsan.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 Yemişti spor yaptı diyor. Ha diyor ölüm diyor. Öbürü diyor ben bir öküz yedim de spor yaptım bana olmadı diyor. Allah Allah diyor. Şimdi hangisi normal hangisi o normal onu anlamaya çalışıyor. Vay cahiller vay cehalet ala rezaletler rezaletlerdi baba kaddes sallallahu o. yani yoktan yaratan diyorsun onu kabul ettikten sonra ikinciye yaparken hangi malzemeyi kullanacak yani bunu sorduğun zaman sana gülerler ya o. Kün diyor, fekün diyor zaten sen neye inandığında bunu konuşuyorsun? Evet Bütün hamdler o Allah'a ki baştan yarattı, icat etti sonradan efendim yâde edecektir Bir de mükti sıfatında şu da var kendinden önce bunun da bir misali geçmemiş İbdia İbdia'da e, bedden geliyor bed başlamak, iptia başlatmak Mesela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 Yani yarattığı şeylerin önceden bir eşi var mı? Yok. Benzeri var mı? He, yaratanın zaten eşi benzeri yok. Ama yarattığı şeyin de önceden eşi benzeri yok. Durupturken onu çıkarıyor. Yoktan var ediyor. Celle şaniü celle celal. İnsanları yaratmaya başlıyor. Sonra onları müit hasredecek. O bütün her şey onun sıfatından zuhur ediyor. Tekrar ona dönecek. Celle şaniü celle Allah döndüğümüz günde yüzümüzü yüze akaylesin. El faal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 Balıkesir Belediye Başkanı bayağı öğretti size, irade külliyesi. külliyemizi. öğrenin da, Allah, allah irade-i külliyeye teslim oldum, diyor. Doğru. Doğru söylemedim şimdi. İrade-i kim kime ait? allah Teala ait. Ne yazdıysa onu göreceğiz, öyle mi? Evet, herkes... Yazılan bozulmaz. Efendim, haberlerden daha haberiniz yok ya. Efendime sana söyleyeyim. Mevla Teala'nın kendi yapmak istediği olsun, Başkalarına yaptırmak istediyorsun. Hiçbir şey engel çıkarabilir mi? فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ Dilediği her şeyi hakkıyla yapan, hakkıyla yapan ne demek? Yani kimse itiraz edemez demek. Kimse onu mağlup duruma düşünemez demek. Mesela dostlarını cennete Sen engel tanır mı? Düşmanlarına ateşe girdi. kimse onları yardım edip kurtarabilir mi? Efendim günahkarlara müsaade ediyor. Efendim tövbe edin, kapıları açık bırakıyor mesela. İtiraz edebilir mi kimse? Edemez. Bir de bak gözün bir kulnu affediyor. Bu nasıl affediyor bunu ya? Bu ne biçim işler? Sana soruyor mu? Sen karışabilir misin? Bir de bakıyorsun adam evliya gibi adam onu atıyor cehenneme. E, ya Rabbi bu evliya idi ya. Bu niye cehenneme gitti? Sana ne? Ben biliyorum kalbini. Sen ne biliyorsun diyor. Faalun lima İşte burada da el faali hakkıyla yapan neyi? Lima Bütün muratlarını, bütün isteklerini celle şanihu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 Bedir'de mübarek çardağının kurulduğu yerde şu anda mescit var. Mescidin adı mescid Arş. Çünkü Arş ne? Çardak ne oluyor? Yüksek ya. Böyle tavanlı bir şey. Oradan geliyor kelime. Arş da irtifadan geliyor. Yani yükseklik anlamına geliyor. Arşın sahibidir. Malikidir. Halikidir. El-Mecid. Burada iki mana çıkıyor. Tabi Kur'an'da Zül-Arşil-Mecidü diye harekeleniyor. Burç suresi. O harekeye göre Mecid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 O zaman sen sınırlı aklınla bir şeyler tasvir ediyorsun ama hayal gücünü kullanabiliyorsun. Daha ne kadar alem? 18 bin alem. Dünya tek bir alem. 18.000 bin alem tam bu kadar gezi. Hepsi var, Hepsi var, Hepsi. Bunlar hepsini ne kaplamış? Kürsü kaplamış. Allah'ımızın kürsüsü var. Kürsü kürsüyle arş aynı diyen ulema zayıftır. Kürsü başka, arş başka. Çünkü hadis-i şefde ne buyuruyor? مَالْكُرْسِيُّ مَالْسَّمَوَاتُ سَبْوَ وَلَا رَضُونَ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ اِلَّا كَهَلْكَةٍ فِي اَرْضِ فَلَاتٍ Yedi kat gökler Yedi kat ha! Daha yedi kat da birinciye çıkamadılar. Yedi kat gökler, yedi kat diyenler hepsini toplasan Allah'ın kürsüsünün yanında koca çölün ortasına attığın bilye kadar eder. وَالْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ O kürsü ki gökleri yerleri kaplamış, o kürsü de arşın yanında ne eder? Çöle attığın bir bilya kadar eder. Halka kadar eder. Anladım? Yani onun için kürsü başka, arş başka. Allah'ın arşı yani niye öyle bir arş yapmış kendine? Haşa oturmak için değil. Mekke'de Kabe diye benim evim diye ev yapmış mı? Kendine yaptırmış mı?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 Allah'ım ya Rabbim. Bari çekilin de bir göğü görelim. Onlar da mübarek üst üste görüyor. Zulümatun bazı, bazı karanlıklar üst üste biniyor. Ondan sonra uf, nefesimiz kesiliyor dünyada ya. Siz nasılsınız durum? Sizin şey, nefesiniz iyi herhalde açık. Ha, bilmiyorum. Beninki böyle şey değil. Dar daralıyorum ha. Bu ne küçük yer ya? Ne dar bir yer. Allah Allah. Ardol semavat ver Gelin cennete diyor Allah.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 Ondan sonra cehennemin dar yerlerine gidersen dar yerlere atıldıkları zaman cehennemde bir de şeytanlarla seni zincire bağlamış. Hangi şeytanla keyif yaptınsa onunla da seni zincire bağlıyor. Orada şeytan da gözüküyor zaten. Ölüm neredesin geldiye Başlarsın bağırma, ölümünü arama ama ölmek de yok, çıkmak da yok. Onun için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 Yapılabilir mi öyle bir şey mescit, cami için? Yapılabilir. Ufkunuz geniş olsun. Şey şu ne? Kaime işte. Bu direk kaime şöyle var işte. Burada var işte 4 tane. Arşta var 360 sütun. Beyneküllü Kaime'den Mesrutukam semeti Bunu tabi bir şehirlerden okuyorum. Metinde geçmiyor. İki direk arasında ne kadar mesafe var? Direkten direğe 500 senelik mesafe var. 360'la çarpacaksınız 500 seneyi. Bu da lirrakil mucid çok atlı giden en hızlı koşturan için. En hızlı atın en hızlı koşanından hesap yap. 500 senede şu direkten kanka şu direğe gel. Aş böyle bir yer. Allah ulu diyor ki kerim diyor boşuna demiyor cellediler. Ve semavat vel ardın vel kürsi da mutta kul zalik ba'du ila cenbab 7 kat gölleri yan yana koştan 7 kat gökleri yan yana koysan,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 her şey ona aittir demek. Ve mülkü adam celal demin Onun mülkü her şeyin mülkünden daha celaletli, daha yüce demek. El mecid kadri kıymeti yüce demek. Zaten Allah Teala şimdi mecid kelimesi Arapçada mecid. Mecid de ondan geliyor sıfat-ı şebbesinde. Mecid kelimesi genişlik anlamında, üstünlük anlamında, mükemmellik anlamında, çokluk anlamında lügat manası budur. Arşa delalet ediyorsa Mecit sahibi, et şu genişliğe bak e, Allah'ımız meciddir, zaten ismi şeriflerindendir Allah'ımız meciddir e, Zaten allah Teala e, Kur'an-ı Kerim'de de وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ e, Biz genişleticileriz de buyuruyor Ondan sonra Allah'ımızın sıfatlarında bir dedi El-vasi'u ne demek? Her bakımdan geniş Her imkanı geniş Her sıfatı geniş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 Göklere gidebilir ruhum. Öyle mi? Gidebilir. O yüzden Hikem-i Atayye'de İbn-i Ataylal İskender'i ne diyor? وَسْيَعَكَ الْكَوْنْ مُنْحَيْسِ ذُسْمَانِيَتِكُ وَلَمْ يَسْيَعَكَ مُنْحَيْسِ سُبُوتِ رُوحَانِيَتِكُ İbn-i Ataylal Hikem ne diyor bu şeyler? Seni diyor alem kapladı ama cismin itibariyle kapladı. Yoksa ruhun itibariyle alemler seni kaplayamaz. Hz. Ali Efendimiz ne diyor? تَعْسَبُ أ